şahfası hakkı, kolların artık de bir seyredir. O çay metri aşçı şemayı Rabbimiz etmez. Sema, çocuklar biz demişiz ama nasılsınız? Sanma, veyhude denen veyhude denen aşıklar yani aşıkların boş yere döndüğünü zannetmeyin. Mesle-i Canan olarak akla veda ederler. Cananın mesleği olup. kendinden geçerler ve akıllarından veda, aklı bile bırakırlar. Naygın, naydam beste bang elestiği duyup ah ederek ta ezelde hani ben sizin Rabbini değil miyim? Haria o bang elestiği o. Oh. Naydam bang elestiği duyup ah ederek o zaman o sesi Allah'ın sesini duyurarak da Hakkı, Aguşa, Sara'yı. Öyle sema ederler. Allah'ım, Sara'yı. sema Sema bu. Ar Arkası yalan. <gülüyor> o yalan, bu yalan, bir o yalan. Evet. <gülüyor> sema, öyle ederler Türkler. Çok şey, çok şey. Onu onu koy, onu şimdi koy. Orada kıt yap, bir mesleğe verin hemen. mi kızım buna? Aptım dede, Eyvallah. Tamam. Bir, ben bir yerden başladım ama acaba doğru başladık mı? Size yazmış mıydı? 65 65, 65. orada <gülüyor> da <gülüyor> 65-60. 65-60. 65-60. 65-60. 65-60. 65-60. 65-60. 65-60. 65 da daha arkadan çalıştım. Emel ne really? konusu uma, ederim, değil mi? Hemen falan Yok. Maliyet minuzun damında biri. Hz. Pir burada... Onu şeytanla konuşturuyor. <gülüyor> Muavi şeytan gibi şeytan. Şeytana şeytan konuşuyorlar. <gülüyor> e bir de Muavi'ye eşekten düşüyorlar. Yani, Diyorlar ya, alttan içecek, kaykayetmez ya. Eşekten e, Hadi bir eşeğe hep nefis olarak. Diler ki de Muavi eşekten mavi de de şeydi. Şimdi kızım da çünkü 15 üstü. Bunlar. hakkında hatta biraz bilgi verelim burada. Şeytanın baş yani var. Şeytanın muaveyi eşekin düşünmesi, yani kavga etmeye çalışması için bahaneler bulması ve araların uzun boyu mübahazet eşkisi. Şimdi, mübahazet nedir? İki kişinin herhangi bir mevzu için karışık bir konuşması bu fazladır. Burada iki kişi şeytanla muhabbet. Şeytan. Şeytan dedi ki, namaz vakti sona geldi, şimdi mevzuyu hatırlayalım, sabah namazına muhabbet kalkamıyor, şeytan gidiyor, durutuyor, hani kalkıyor, Ar aralarında konuşmuyor, şeytan dedi ki, namaz vakti geldi, sona geldi, çabuk mescideye gitmek lazım, çünkü o zaman da halife namaz kıldırıyor. Başkent Şan'da halife namaz kılıyor. Diğer şehirler işte mühnif olan namaz kılıyor. Herkes böyle imamlar yok. Hazreti Mustafa Peygamber Efendimiz, mana incesinin gelince, yani bir güzel bir söz var ki bunu açıklıyor. Mana incesi bu, güzel bir sözü açıklıyor. ''Vakti geçmeden rahat ve ibadette acele ediniz.'' buyurdu. Evet. Namaz çok da hepiniz hayatımda muhakkak evet. olmuştur. Vaktinde kılınca çok daha tatlı. Tabii evet. ee, bunu böyle ve veda etti. Allah'a çok şükür faydalanır. İnsanın tatlı bir şey yaşaması. Şey Tabii ki zaman vakti, hatta kazaya kalınca insan bazen yani, istemeyi, hep bizim peşir, mutlaka söylemek gerek yok ben e, buna namaz vakti geçse onu şöyle kılarım böyle kırarım demeye gerek yok. Kıza namazı da daha biraz iş geçecek kılmıyor. Yani borç ödemek şimdi ama vaktinde kılın daha insana heyecan veriyor. Şimdi sabah namazı da, <gülüyor> sabah namazı en geç, en geç çok özel şeyler mesela acil, işin falan oluyor. Güneş doğumunu 15 dakikaya ile kılması lazım ama kalkamadan bir vas bir malzeme var dedi bu <gülüyor> bunu bir adet hal niyetiyle dedi daim yapılıyor bir şey yok yapmadı bazen hani güneş doğma güzelken vaz kıl ama bir getiriyor önüne birkaç yapar herkes mutlu olmasın bu e, takma bakın imsak saatine bakın imsak saatin 10 dakika sonra falan sabah namazı kılınan O da neden coğrafi şartlar var. O coğrafi şartlar, güneş, geç doğar gibi görünür falan. Ama ee, e, bir de coğrafi zamanında doğar da daha olur, güneş görülmek bir şey görülmek falan. Onun şimdi sabah namazı 5-10 dakika geciktirmekte fayda var. Yani Takvimdeki imsak saati tam güneş o o beledede, o yerde tam da masaj gibi bir şey. 10 dakika dakik lazımdır. Ondan sonra güneş doğmadan da en geç 15 dakika evrene kadar namaz kılması olması lazım. Daha fazla hiç gece kalmaması. Çünkü vakti kerahat vardır. Ee, şimdi tabii bizim aklımıza böyle bir şey gelmez ama Osmanlı insanları da güneşe tapma falan gibi haller varmış. Güneş doğarken güneşe taparlar. Onun için bu bu gibi durumlar düşünmek için şey gibi bakın ee, güneşin doğması en geç 15 dakika evvel sabah namazını kılması lazım. Ee, i, i, i, i, imza saatinden saatinde imsak saatinde kılınsın olamış şimdi bir şüphe oldu. Çünkü coğrafyaya göre orası belki bir iki evvel geç olabilir. Onun için 10 dakika falan geç kalmışsa rahat rahat sabah namazını kılmış oluyoruz. Bu bu. Bu ee, bu. Öğrenemazı, güneş tam tepedeyken öğrenemazı kırılmaz. Güneş biraz yakması lazım. Yani bu, bu, batıya dolanan, batıya dolanan lazım. Neden? En tepede güneş, hani e, en yüksek tepedeki güneş. Ondan daha yüksek bir şey hmm, göremesin. Öyleyse. Eski insanlar, güneşi tapandan güneşi en tepede, hani güneşi Allah zâde. En tepelerde olduğu için ondan daha yukarıda kimse yok. Eğer evet, biz her zaman sabah orada değil mi? işte Güneş'ten daha yüksek olduğu işte. O zaman Güneş'in en yüksek tepe olduğu zaman öğlen namazı kılınmaz. Ondan da bir yukarıda. Güneş ama onu onu onu göne görene sen onu göremiyorsun. Güneş görüyorsun. O şimdi güneş bir sonra öğretici. Yani 5-10 dakikası olur. Öğrenemezsin kılmak lazımdır. Bazı insanlar gider cami hemen bir şey namazı vazır net bir O da doğru değildir. O da güneşin tam tepede olduğu zamana rastlar ki o da doğru değildir. O da mekruh zamandır. Camiye mescide erken gittiğiniz zaman tamam. Benim net bir namaz namazı, namazı kılmış. Ama Güneşten tepede, tam öyle yani e, güneşin tepede olmadığı zaman. Bu da nedir? Bak mesela öğle namazında 5-10 dakika evvela meçit namazı kalabiliriz. Ama onlar ikisi arasındaki zamanda meçit namazı kalınmaz. Güneş en, en tepededir. Ee, en tepede olduğu için onu en yüksek varlığı kabul edilir. Onun için öğle namazı o zaman kılınmaz. İkinci namazı aynı sabah namazı gibi bak, akşam namazı gibi vaktin çok geçmemesi lazım. Ne mesela kış günlerinde akşam erken olur. Mekruh zamana gelir. O yüzden ikindi namazında da takvimdeki saate akşam namazının takvimdeki saatten yarım saat evvel falan kadar kılınır. Ondan sonra da pek kılınması doğru değil. Haram değil. Mekruh. Yani kabul edilmemez diye de yani istenilen Zevk olmaz. Öl işlerine sevap olmaz. Şey bu. E, e, sonra e, şeye, e, geç saatleri kalınca, Ölün e, ikine namazının sünneti terk eder. E, yarın saat 45 katkala, yani iki, Akşama ikine namaz kılacaksanız sünnet terk ederiz. Yalnız pastalın. Niye? S sünneti ayacak vaktin yoktur çünkü bir an evap edası lazımdır yoksa meknus zamana girer ee, akşam namazı birazcık bak bir çabuk geçen bir namazı akşamda yastı arası azdır akşamın hemen kılması lazım ne dikkat ederse akşam farzı da erken kılınır sünne sonra kılınır bunun da sebepleri var ama modern şeylerciğimde şimdi. Hangi sebebi söylesem, benim için pek elendirici değil, onun için bir şey söyleyebilirim. Akşam namazını zamanda kılmak lazım. Yastıya kadar vakti var, kılınır. Kılınır, kılmak değil, kılınır. Ama insanın yani tam iş saatine rastu yapmak, şimdi milyar çağırıştı işte pazarda. Zaman geçer. Mümkünse, zaman yakınmak lazım. Yastı, yastının bir çok diye saatlere kadar vardı gitti. Hadi sabah namazı kadar kılıyor. Ama buna rağmen gece yarısını peki geçirmemek lazım. Saat gece yarısı peki geçirmemek lazım. Çünkü ondan sonra şese saati başlar. Gece 3 saati başlar. Sabah namazı edeceği zaman da geçirmekte hata. Niye hata? Çünkü Allah gece bir vakte kalkıp tecavuk diyor. Ya sil aklını diye çok kadar sen kalkma şöylesin kendini kiminle konuşabilirsin? Var mı bu ne arkadaş soracağım sana Türkler gel anlata. Yani, burada şeytan muavini kalkıyor, vakit geçiyor namazını kıl. Dedeciğim bir şey sorabilir miyim? Böyle bugün bizim ya yani hep yaptığımız gibi. Önemli bir konu oluyor. Bir sonraki namazı kaçırıp kazaya bırakmak yerine cem edip kılmakta bir sakınca yok herhalde. Tabii yani başka zamanlarda da yapabiliriz. Tabii bu Peygamber Efendi yaptı. Evet. Peygamber Efendimiz için tarih boyunca mesela savaş var, var. namaz kılmadan şey düşmek de var. Buş erken erken kılınabilir tabii. Yani kazaya bırakmamak lazım. Kazaya Öyle daha iyi. Da evet. Ama bu sade Öğle ve ha ikindi ve iklastı namazını geçebilir. İkindi ve yatsı. Akşamla onu birleştirip öğlenle de özlüyor. Akşam namazıyla ile yatsı. E, Öğlenemek için geçebilir. Haçta öyle haçça gidene bilir. E, Akşamla iklastı birleştirip farz kılınmaz. şey, müsünet kalırmaz. Akşamla hemen sonra faskı bir de şey kalır. E, geçmiş. Yaş Arabistan'da getir kılın ama biz şey olduğu mesela bir onu onu onu kılarız. Peki, Yasını alır istisna varken e, ama yani, son söz nedik peki bu da son diye sadece yasını farklı son söz nedir mi? bir şey bu mesela onlar şehre geliyorlar, bir yani orada son söz nedik olmuyor diye? Olmuyor yasın yasın biz biz öyle hani kendi kendimizde kırıyoruz kabe de kendi oranın şeyini bulursun, imamı bulursun, evet, evet. evet. biz kendi yıkılıyoruz namazları, çünkü kaza namazı değil çünkü ama e, ses tepeli namazı yapar, aç aç, aç, ses tepeli falan olmaz, aç, ama e, zaten onların üstüne Dedeciğim, de yani. evet. çok bir şey daha soracağım. Efe? Bitirden sonra Ayet-i ve 9 salavat şeklini okur muyuz? Ayet-i Alkürsi ve 9 Bitirden sonra, bitirden sonra niyet sunu yaptı, bitir şimdi bitir Peygamber efendisi niyetten sonra bırakmış, aslında bitir niyetten çok zorla konmuş ama hani insanların rahatı, istirahat için ona kolini niyaz etmiş, kabul edilmiş, niyetten sonra yani niyet sunu dahil ediliyor bitir, onu bitir doğadan sonra aynı, abone de sil. Sabah namazdan sonra e, Kur'an'da ihlize okunur, akşam namazdan sonra okunur, yastan sonra Amin ve okunur. Ama biz öyle ikinde okuyoruz, herhangi bir nevaz, bazen camide okumuyor bunlar. Kur'anı herhangi bir sure okunur, herhangi bir on tane ayet okunur, haşir denir. Başı on denir bu, on ayet okunur. Ama biz de on de, ayetlerine kaçmalıyız? Da Doğru, hızın, de. Bom, şey. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru mu evet. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru. Doğru. Kemalettin mezunu. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mana incisi. Yani onun sözleri hep inci inciyi açıyor ve bana sanki inci gelmiş gibi o, o ses at, açıyor, açıyor ve diyor ki vakti geçmeden taat ve ibadette acele ediniz Sade ibadet değil, inançta da acele yani, edin diyor. Vakti geçmeden belki bir saniye sonra ruh desin Resul-i Eksem, Sallallahu Elmesel Efendimiz'in bir halisi şerifinde vakti geçmeden namazı kılmakta ve ölmeden evvel Tövbe, gel almakta acele ediniz. Tövbe, geçmiş günahlarımız için dediğim gibi. Gelecek günah yapmadım ki ama yarın beni kötü bir iş yapmaktan muhafaza buyurduk da o elbise ona tövbe etmek demin biliyorum ama geçmiş günahlarımız için tövbe etmemiz lazım. E, o tövbe ettiğinden sonra o bir daha yapılmaz. Yapılırsa ağır şey edin, müneydeler mü mü mü mü mü mü mü vardır. Onun için demesin üç gün oruç tutup falan bir şeydi ama şimdi derecese göre üç gün oruç tutup başka bir konuyla Onun da ağır müneydeler vardır. Muaviye <gülüyor> Mu <gülüyor> dedi ki hayır hayır senin böyle bir harekenin olamaz. Benim için bir hayra deralet, barizi sen de bulunmaz. Sen benim bu hayrı kaldırmıyorsun ama tabii. O hak bir şey çevirecekse bana. Onu <gülüyor> mal yapacak şey ki. Benim krovdürüş. Burada delil. Delil şahit demekti. Delil. Delalet var burada. O da bir su çıkacak ve kötü bir. Hayır görse burada ki kim kim falan değil. Eee eee gelecek masada biz kötü bir masa için kalıyorsun manasında. Yani burada kelimeli cemiyi kullanırsan çok da mesela bir kelimenin birkaç mana yapmak için karas, demek kimyasına kadar. Buradaki karas o değil. Karaz maksat taye. buraya yer diyorum. buradaki manaya göre yer diyorum Bu bu hareketin bir hırsızın gizlice ömür girip de eşçilik ediyorum demesi gibidir. Hani bir hırsız hani bir memleket, yapmışlar. Çünkü şey da memleketi Hakikaten memleketi bitmiş. Çünkü hırsızlar ne biçim şey yaptığını biliyor. Gidecekleri getiriyor. Lakin burada öyle değil. burada e, sen benim kaldırdığım olsun, bir şey yapmamın var. Niye benzer? Hırsız ya seni bekliyorum demeye benzer diyor. Hırsız seni bekleyecek, bekliyorum niyeti yok. Beklerse seni gitmeni bekler, başka beklemez. Ben o hırsıza nasıl itimat ederim, inanırım. Hırsız sevabı ve manevi eşi ne bilir? Ne sevaptan ne de manevi mükafatı, nereden bizim, ancak yani malını soymaya bakar. Başka emmez. Şimdi mevzu değişiyor. Şeytanın iki defa muameyi aldatmaya kalkışmasına başlık. Eyvallah. Şeytan dedi ki, biz evvel melekler sırasında gidelim. Çok zaman bu soruldu. Biz evvel melekler sırasında sırası idik. Canla başta itaat ve ibadet yoluna Gidiyorduk. Biliyorsunuz şeytanlar, cinler ve melekler ruhlu varlıklar. Soy soy itibariyle aynı. Ancak cinler ayrılır. Şeytan da cin. Şeytan da cin taklisinde. Cin taklisinin bir özelliği vardır. Onların icabında e, madde halini bile Ve i̇şte, soy topları vardır dedi ki onlar olan, orada böyle orada. Şey böyle. Ancak meleklerde Şeytan da cin cin tayfası Zaten bir bir yerde bunun şeyi de var. Şeytan gitti geldi biz evvel melekler arasınındaydık. Melekler gibiydik. Yani, yani, o zaman ins, insanlar yoktu. Sadece biz kendi kendimizeydik. Aramızda bir gibi geçiniyorduk. Canına başla taat ve ibadet yoluna gidiyorduk. Biz de namazın e, yapılması lazım ibadetleri yapıyorduk. Burada taat, ibadet Allah'ın emirlerini yerine getirebilmek manasında. Yol saliklerinin mahkemi yolay Giden insanları mahvediydik. Arş sakinlerinin hem demiydik, Arş sakinlerin Ona hem demek. Hep beraberlik Birbirimize birbirimizi, birbirimizi seviyorduk. Öyle aramızda kim kimin paras yoktu. Hem de Böyle birbirini seven insanlar halindeydik. İlk sanat nasıl unutulur? Yani iki muhabbet nasıl görülür? İlk muhabbet nasıl görülür? Hakikaten insanların hayatı ilk der çok mühim değil. İlk mektebe gittiğimiz zaman, ilk kişi, üniversite, askerlik, şubu falan, ilk evlilik falan. Bunlar hakikaten insanın ilk der çok mühim değil hayatında. Bunlar unutulmaz. Acı veya tatlı. Her neyse tatlı onlar tatlı anı tatlı acı olan acı anımsın. Bana onun babanı kaybı ödemiyorsun ya falan. Yani Bunlar e, insan hayatında ilkler çok çok acıdır. Sonradan belki insan avişir falan ama adam, ah, zaman külü onları örtmez pek. Ah, ah, şeyi İhtiyatı zaman külü onlar, onu Onları unutulmaz. Onlar. Hayatın sonuna bile gider. İlk sanat nasıl Yani biz de sizle de beraberdi. Allah da size yaptığı bizde bize yapıyordu falan böyle. İlk, o da ilk. İlk muhabbet, Allah nasıl münasebetler unutulur diyor bizde. Onlar sizin gibi, melekler söylüyor. Melekler gibi. Allah'a yakındır. Yakındık. Sefer esnasında Rum yerine ya ha, ha, hatem, hatem hotem, hotem ülkesi, Türkistan'da e, Güzel bir belde, Ota halen öyle çok güzelmiş, insanların güzel huyu ve güzelliğiyle fiziki güzelliğiyle meşhur olan bir beli Türk, bir Türk yerisi. Seferde sen Rum diyen Rum yere Türk geçtiğe kadar olur. ülkesini görsen, görsen de senin kalbinden vatanın muhabbeti nasıl zayıf, zayıf olmak yok olmaz. demek. Şimdi. Orman doğu ertesi çocuklar halinde ormanları akarsuları Türkiye ormanlarında güzel nehirlerle var, kaplıca, bir yer, bir, evet, bir yer öyle. Sen o tane böyle. İşte o güzel yerler görsen de or bizim bulunduğumuz bu dünyanın coğrafyası Türkiye. Bizim bulunduğumuz yer. Yani biz çiçirdik yani biz de maalesef yaşlı bir amca, yüzüm yaşındaydı ama hafiflik yaşındaydı. Yani dedi, o şükürmüş. 1872 halinde çavuşmuş. Şah çiftçilerindeyiz. Gürt ve Anadır'da elimizde bu evde bir üzüm verdi. Eterotul, de, Anadır'da. Dedi ki buradan dedi, Angara'dan dedi, Karizeli'ye gidene kadar dedi, güneş tepemizi geçmedi. Yani orman iklalar. X Kayseri'den sonra Yunus tebliği Böyle tabii elde eee erzurum savaşı yapan alternatifimize. Şimdi doğuyu çok seyahatim oldu. Pirene gider bu dünyada. Ankara Kayseri aslında bir şey yok. Osmancık. Yani hani şey, su var deli diyor. Yani Trabzon'a bakarsınız, deneye bakarsınız yani etrafında tartışmada başka bir deklareleşmiş bir gitmiş. Ve 40 sene bir aste. Nese. Sefer esnafında <gülüyor> okuduk. Biz de aşkı ilahi şarkısına, şarkısına sarhoşlandık. Aşk ilahi bu bir musiki Aşk-ı İlahi ve Muziki'ye benzet ver. Biz de onun saltoştan o meslek içi içtik. Biz de onun şarkılarını söyledik. Aşk-ı İlahi neşidelerini biliyorsunuz siz de bu neşidelerden ibarettir. Allah aşkına dair şiirlerden ibarettir. Biz de onu o şarkılarını söyledik. Biz de Allah'a yakındık. Onun dergahı, o hülyetini aşıklandır. Aşıklandır. Bu hülyet. Bidim ya, anlamlı basıfları. O hülyet. O Esma-ül Allah'ın basıfları, sıfatları. Daha da pek çok var. En güzel olabiliyor olan basıflar, Allah'ın bir ayet ile söylüyorum. Biz de o dergahtaydık, o şarkılar söylendiği dergahtaydık. İlahi cehennemi bir ve o o gergin aşık aşıklar arasındaydık. Bizim göbeğimizi onun muhabbetiyle kesmişler. Biz doğduğumuz zaman göbeğimizi Allah aşkıyla kesmişler. Onun neşide okmuşlar kesmişler. Onun aşkını bizim ruhumuza ekmişlerdir. Allah'ın aşkını biz içimize. Etmişler, etmişler. Biz Allah'a, Allah, Allah aşıklarımız şeyden bunu söylüyoruz. Biz de iyi günler ve zamanlar görmüşüz. Tabi Allah'ın bir canında kötü günler olacak değil ya, Tabii ki güzel, iyi günler olacak. Ve Hakk'ın bahar rahmeti suyundan içmişizdir. O güzelliklerin, o ilahi suyu içmişsiz, o rahmeti içmişsiz. Buradan anlaşılıyor ki, göbeğimizi keşfese 2'nin tayfesinden, çünkü 2'nin cin tayfesi böyle, menetler gibi Ruh ama onların icabına madde haline gelebiliyorlar, ne de görünen ne biliyoruz yani değil Şiş, oldu bilemezsiniz. Bizi onun lütuf ve kerem eli ekmedi mi? Bizi de olan lütfuyla, <gülüyor> Dünyaya gelmedik. Dünya yok o zaman buraya gelmedik, onunla dolduk, o yokluğuyla geldik, dolduk. Bizi Adem'den vücuda getiren o değil mi? Burada da Adem Adem'di. Ağın üstünde o şapka yok. Adem, yokluk. Bizi de yokluktan nereden getirmek? Hepimiz öyle değil mi? Hepimiz yokluktan gelmedik. Yokluktan geldik, yoklukta Allah'tan, Allah Asakım, Allah yoksa Allah'tan ya Allah'a gidiyoruz. Sakın Allah'ın yok sana değil mi? geldik, yerlerden geldik, bilinmeyene giriyoruz. Ama hiçbir yer verin ya. Ya on yol, bir yerden verin. ne kadar irtibat görmüş, Allah'tan ne kadar görmüş, Rıza-ı Güristan'da gezip dolaşmıştır da, öbünün hasretini çekiyor, öbünün anlatıyor. Bizim, Başımıza rahmet elini koymuş Allah, bizim başımıza rahmet elini bir petriketi koymuş. Bizden Lutuf ve Kerem kesmesinin küşad etmişti, küşad et açmak bir bir kesisi açmak olan küşad ve küşadesine küşad, küşad edilir açmak yani böyle. Bizden Lutuf ve Kerem kesmeleri küşad etmişti bizimle bizimle beraber o Yok Öp, bunu aşmıştır manasından. Süt ister bir çocuk bulunduğu sırada, yani daha küçük yani, ister bir çocuk bulunduğu sırada beşi mikrini değil mi? Yani beni Allah büyüttü manasında. 5 sallan bir çocuk büyümesi içindir tabi. Ee, Allah benim beşimi sağladı, Hani büyüttü yoktan var etti, büyütti beraber. İbni Abbas demiştir ki, Abbas'ın oğlu şey demiştir ki, meleklerin bir nevi vardır ki onlarda tevarüt sol e ve tenasül çoğalma olur. Onlara cin derler. Şeytan onlardan idi. Burada da o şöyle var. Yani, hadis. Ee, demek ki cinlerle, şeytanlar aynı. Şeytan, melek de ayrı. Yani, burada aynı kere var. Yani, meleklere, Adem'e, burada A, Adem, Hazreti Adem. Adem'e secde edin dediğimizde hemen secde ettiler. Ancak şeytan secde etmedi. Bu Ayet-i Kerime. Sure-i Bakara'da. Ayetinden istihdilal ederek, bundan alarak, bunu düşmeyeyim. İstihdilal tam, Tam karşılığa vereyim. Oho! İçmişim. Şey. Bakma da. İstihdilal böyle ki mana, bir eliyle dayanarak bir şeyden netice çıkarma. Yani e, şey aslı diye de, hadisenin aslı değil de, bir delil bulunuyor. O <Gülüyor> delil adalet, işte şimdi polis gibi bir delil bulup, katilleri bulup olan, öyle bir delil bu soruyu çıkartıyor. Anca sevgi etmedi ayetinden, istiklal edilerek, eblisin melek olduğunu söylemişler. Bazıları da, gene böyle,